Zegerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Kuzey Doğa Derneği tarafından 2006 yılında başlatılan Büyük Etoburllerin Araştırılması Projesi kapsamında Allahu Ekber Dağları Milli Parkı Ormanlık alanı, Hamamlı, Komdere, Suldere, Cibul Tepe, Acısu, Handere mevkileriyle. Keklik Vadisi bölgesinde fotoğraf ve video çekebilen 45 fotokopan yerleştirildi. Yaban hayatının yaşam alanlarında kayıt altına alındığı çalışmayla hem bilimsel araştırmalar yapılıyor hem de doğa dostlarının korunması sağlanıyor. Fotokopanların görüntülerine bugüne kadar birçok bozayı, başak, kurt, domuz, tilki, tavşan ve kızıl sincap yansıdı. Orman yangınları, seller ve hava dalgaları ile etkisi her geçen gün daha fazla artan iklim krizini durdurmak için bir eylem çağrısı da Ekosfer Derneği'nden geldi. Ekosfer Derneği, iklim değişikliğine yol açan sera gazı emisyonlarının en önemli kaynaklarından biri olan kömür santrallerinin kapatılması için "Tarih Ver" adlı bir imza kampanyası başlattı. Çevre ve Enerji Bakanlıklarına mevcut kömür santrallerinin Kademeli bir şekilde kapatılması için çağrıda bulunan ekosfer, Türkiye'nin Avrupa'da kömür santrallerini kapatma kararı almamış 5 ülkeden biri olduğunu hatırlattı. Avrupa'da kömürlü termik santrallerin ne zaman kapatılacağının henüz açıklamadığı ülkeler az. Bosna, Hersek, Kosova, Polonya ve Sırbistan. Türkiye'de kurulu gücü 100 megavatın üzerinde 30'a yakın kömürlü termik santral olduğunu belirten Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu üyesi Barış Eceçelik, fosil yakıt kaynaklı karbondioksit emisyonlarının %42'si de kömürden geliyor. İklim krizini durdurmak istiyorsak fosil yakıtların yol açtığı sere gazı emisyonlarını azaltmalıyız. Bunun için de termik santralleri kapatmamız şart diyor. Eceçelik, Türkiye isterse bu santralleri Önümüzdeki 10-15 yıl içinde rahatlıkla kapatılabilir. Kömürlü santrallerin ürettiği elektrik de yenilenebilir enerji santralleri ve enerji verimini kullanılarak rahatlıkla ikame edilebilir. İklimin yanı sıra çevre ve insan sağlığı da böylece korunmuş olur demiş. Karbon nötr Türkiye yolunda ilk adım kömürden çıkış 2030 raporu Türkiye'nin isterse 2030 yılında bile kömürden vazgeçebileceğini ve bunun nükleer enerji ve doğalgaz gibi bir başka kirli kaynağa başvurmadan da yapabileceğini gösteriyor. Ekosfer Derneği Türkiye'nin sorumluluğu oranında üzerine düşeni yapmaması halinde telaffuz edilen net sıfır emisyon hedefine ulaşılamayacağını ve etkisini giderek arttıran aşırı hava olaylarının da durdurulamayacağını söylemiş. Türkiye zehirli uçak gemisi São Paulo'nun ülke sularına girmesini katli bir şekilde yasakladı. Türkiye verdiği şartlı izni iptal ettiğini açıkladıktan hemen sonra Brezilya Yetkili Kuruluşu IBAMA, Brezilya Çeviri ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü São Paulo'nun Brezilya'ya ivedilikle geri dönmesi için ihracatçı firmaya yazılı bir uyarı gönderdi. Ancak bugüne kadar Alaa'ya doğru ilerlemeye devam eden geminin Rotasında herhangi bir değişiklik yok. Konuyla ilgili açıklama yapan Greenpeace 2 Eylül Kazablanka açıklarına doğru seyreden gemi Cebeli Tarık Boğazı'ndan sadece birkaç gün uzaklıkta. bazı konvansiyonuna göre gemi Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçişini ihracat öncesinde Fas İspanya ve İngiltere hükümetlerine bildirmedi. Ve gereken izinleri de almalıydı ancak bu prosedürler yerine getirilmedi. Van ve NGO Shipbreaking Platform potansiyel bir illegal atık vakkasına dair bulgularını İngiltere'de bazı konvansiyonun yetkilisi olan Christopher King'e iletti. Yaşanan gelişmelerin ardından 26 Ağustos günü Greenpeace bulguları desteklemek adına İngiltere Çevre Gıda ve Kırsal İlişkiler Bakanı Steve Double'a gönderdiği mektupla konuyu tekrar gündeme getirdi. Kurulan diplomatik diyaloglar sonucunda Cebeli Tarık yönetimi zehir gemisinin İngiliz cebeli tarih karasularına girmesine izin verilmeyeceğini açıkladı diye bildirdi. Fosil yakıtlar için küresel ölçekte kamu sübvansiyonları 2021'de neredeyse iki katına çıkarak 700 milyar dolara ulaştı. Yapılan analizler de bunun iklim kriziyle mücadeleyi engellediğini gösteriyor. Fosil yakıt şirketleri devasa kar oranlarına ulaşırken hükümetler, Yurttaşların artan enerji fiyatlarından korumaya çalıştıkça sübvansiyonlar da böylece arttı. Sübvansiyonların çoğu tüketiciler tarafından ödenen fiyatı düşürmek için kullanıldı. Bu düşük gelirlilere hedeflemek yerine daha fazla enerji kullanmaları nedeniyle zengin hanelere yarar sağladı. Ukrayna'daki savaşın enerji fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle sübvansiyonların 2022'de de artması bekleniyor. OECD ile birlikte... Analize hazırlayan Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Doktor Fatih Birol fosil yakıt sübvansiyonlarının daha sürdürülebilir bir geleceğin önündeki engel olarak tanımladı. Birol, temiz enerji teknolojileri ve altyapısına yapılan yatırımların artması günümüzün küresel enerji krizinin tek kalıcı çözümü. Bunun yanı sıra tüketicilerin yüksek yakıt maliyetlerine maruz kalmasını Azaltmanın da en iyi yolu diye konuştu. Toplam 697 milyar dolar fiyat indirimleri, devlet finansmanı ve vergi indirimleri dahil olmak üzere açık sübvansiyonları kapsıyor. Örtülü sübvansiyonları içeren tahminler, yeni fosil yakıtların neden olduğu iklim hava kirliliği hasarının maliyeti ise çok daha yüksek. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen Kalın.